556. konu, Hazreti Peygamber'in Uhud savaşından sonra dua etmesi, Uhud günü müşrikler geri dönüp gittiklerinde Hazreti Peygamber, saf tutunuz, Rabbimin senasını yapayım, dedi, halk Hazreti Peygamber'in arkasında saf tutunca Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, hamdın tamamı sana mahsustur, ey Allah'ım, senin kapattığını hiç kimse açamaz, senin açtığını da hiç kimse kapatamaz, senin saptırdığına hiç kimse hidayet edemez, hidayet ettiğini de hiç kimse saptıramaz, vermediğini hiç kimse veremez, verdiğine hiç kimse mani olamaz, uzaklaştırdığını hiç kimse yaklaştıramaz, yaklaştırdığını da hiç kimse uzaklaştıramaz, ey Rabbim, bizim üzerimize bereketinden, fazlından, rahmetinden ve rızkından bize bol bol ihsan eyle, ey Allah'ım, ben senden ebedi ve kesilmeyen bir nimet istiyorum, ey Allah'ım, fakirlikten sana sığınıyorum. Veya fakirlik gününde yardım istiyorum. Korku gününde emin olmayı istiyorum. Ey Allah'ım, bize verdiğin ve bize vermediğinin şerrinden sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, bize imanı sevdir. Kalbimizde onu süslü kıl. Bize küfür, fısk ve isyanı sevdirtme. Bizi doğru kimselerden eyle. Bizi Müslüman olarak öldür. Müslüman olarak dirilt. Bizi salih kullarına ilhak eyle. Mahcup olmaksızın ve fitneye düşmeksizin onların zümresine bizi ilhak eyle, ey Allah'ım, ey peygamberleri yalanlayan kafirleri yok eden, yoluna mani olanları silip süpüren Allah'ım, onların üzerine azabını indir, ey Allah'ım, küfür ve inkar yolunu tutan Hristiyan ve Yahudileri de kahret, ey doğruluk ilahı, diye dua etti.